Maalesef çok üzücü olarak gördüğümüz ve Taksim Gezi Parkı içerisinde bazı vatandaşlarımızın samimiyetlerinden şüphem yok. Gayet samimi olarak çevre duvarlı olan insanların, ağaçlara duvarlı duyarlı olan insanların acaba burada birileri iddia ettiği gibi gelenler var. Ve maalesef bu ortamın yani Gezi Parkı'nın divan ortaya tarafındaki... Son noktasındaki değerleştirme alanı içerisinde teletvarı duvarını biraz ötelemek, diğer geçişi rahatlatmak adına bir çalışmayı başlattı. Biz gezi parkımızı yok ettirmeyiz, burada aveme yaptırmayız, top çıkıştasına karşıyız. Duruşları ve, de ve değişleri oluştu. Ee, çok masumane şekilde gelen vatandaşlarımızın maalesef bu şekilde istismar edildiğini gördüğüm ve bundan üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Görevini yapmak, hizmet etmeye çalışan birisi olarak bu kente yanlış yapmamak bizim birinci hedefimiz. Ve bu kente yaşayan insanların mutluluğu bizim bütün arzumuz. Biz burada kalkıp bu tip or olumsuzlukları ortaya çıkmasına e e hassasiyetlerimiz var. Böyle bir fırsat vermek istemeyiz. Ama birileri bunu maalesef ...yanlış bir şekilde, bir şekilde değerlendirip kullanmakta ve yani burasını adeta bir farklı ortama çekmekteler. Bundan dolayı da ben rahatsız duyduğumu ifade etmek istiyorum. Söz konusu olan herhangi bir doğa katliamı söz konusu değildir. Ve bu konuyla ilgili yapılanlar da aslında kamuoyuyla fevkade net bir şekilde paylaşılmış. Ancak iyi niyetli doğa sevgisiyle buraya gelen... İnsanların, büyük, büyük bir kısmı bu mahiyette olan insanların arasında bu grupların göstericilerle birlikte kullanılmak ve emniyet güçleriyle güvenlik güçleriyle e, arzu edilmeyen bir ortama sürüklenmesi yönünde de yoğun e, çalışmalar ve gayretler izlenmiş ve bunun sonucunda e, bölgede güvenliğin temini ve E, kamu düzeninin sağlanması itibariyle zaman zaman da müdahaleler olmuştur. Bu müdahalelerde müdahaleler e, olmuştur. Bu müdahalelerde e, yaralanmış olan kişilere bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Bu tablolar hiçbirimizin şehrimizde görmeyi arzu etmediği şüphesiz ki olaylar Taksim bölgesi İstanbul'umuzun en güzide mekanları Taksim meydanına çıkıp bütün yollar İstiklal Caddesi ve diğer yollar, Gezi Parkı buralar halkımızın adeta 24 saat kullanmış olduğu mekanlardır. Ve bu mekanların iyi niyetli gösterilerin ötesinde istismar etmeyi düşünen bir takım grupların emellerin noktasında e, bu şekilde asayişi bozucu noktaya ulaşması e, gerçekten dikkat çekicidir. Bu nedenle Emniyetimizin yapmış olduğu müdahalelerde şu anda Taksim Meydanı'nda Gezi Parkı'nda herhangi bir e, olumsuzluk görülmemekle birlikte e, özellikle e, Gezi parkımızda e, kısıtlayıcı bir e, uygulamayı da bugün itibariyle e, sürdürmeye devam ediyoruz.